فَإِنَّ inna hayda hadis kitabullah wa hayra fadi fadi muhammedin sallallahu alayhi ve sellem wa shayra وَكُلَّ umuri muhtasatuha وَكُلَّ kullu muhtasatun bid'ah wa kullu bid'ah dalanah wa kullu dalalata fi'n nar am ma kardeşlerim meal devam ediyoruz inşallah Bugün ben Yunus Suresi'ne başlayacağım ama e, Allah alem tamamlayamayacağım. Biraz okuyup sonra, daha sonra inşallah kaldığımız yerde devam ederiz. Öncelikle biraz sure hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Yunus Suresi 109 ayet, e, 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiş. E, 98. ayette Hz. Yunus'un kavminden bahsedildiği için sureye bu ad verilmiştir. Mekke halkı, kendi işlerinden bir adım peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve Allah, Ebu Talib'in yetimi muhammedten başka bir peygamber bulamadı mı? diyorlardı. Hiç olmazsa batıra sayılır, zengin ve makam sahibi birisinin peygamber olmasına daha uygun görüyorlardı. İşte bunun üzerine bu sureymiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İşlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele diye vahyetmemiz, etmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu? Ki o kafirler bu elbette açık bir sihir, açık bir sihirbazdır, dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da işleri yerli yerinde. yerli yerince idare ederek arşa istiva eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olmamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Allah'ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O, mahlukatı önce yoktan yaratır, sonra da iman edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat vermek için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 Gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, O'nu inkar etmekten sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır. Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar yok mu, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde, alt tarafından örnekler akan saraylara yerleştirir. Onların oradaki duası, Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözleridir. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise selamdır. Onların dualarının sonunda şudur, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. <gülüyor>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 sanki kendisine dokunan sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi. Andolsun ki sizden önce peygamberleri kendilerine mucizeler getirdikleri halde yalanlayıp zulmettiklerinden dolayı nice milletleri helak ettik. Zaten onlar iman edecek değillerdi. İşte biz suçlu kavimleri böyle cezalandırız. Sonra da nasıl davranacağınızı görmemiz için, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kaldık. Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman, öldükten sonra bize kavuşmayı beklemeyenler, ya bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir, dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştiremem, benim için olacak şey değildir. Ben, bana vah yolundan başkasına uymam. Çünkü... Rabbime isyan edersen elbette büyük günün azabından korkarım. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu Hoş geldiniz hocam. Evet 16. Amin ecman. De ki, eğer Allah dileseydi onu size okumazdı. Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan önce bir ömür boyu içinizde durmuştum. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Öyleyse kim Allah'a karşı yalan uydurandan veya O'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Bilesiniz ki suçlular asla olmazlar. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah'ın katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilemediğiniz bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, Onların ortak koşuşturuklarından uzak ve yücedir. İnsanlar sadece tek bir ümmetti. Sonra ayrılar düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili Rabbinden bir söz, yani ezeli bir takdir geçmemiş olsaydı, ayrılar düşükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi. Ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar. De ki: Gayb Ancak Allah'ındır. Bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan kıtlık ve hastalık gibi bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet attırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların bir tuzağı vardır. De ki Allah'ın tuzağı daha suretlidir.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 Onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak, biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor ve o, dilediğini doğru yola iletir. Güzel davrananlara daha güzel bir karşılık bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz kara bulaşır, ne de bir horluk gelir.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 Orada herkes geçmişte yaptıklarını karşısında bulur. Artık onlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülmüşlerdir. Uydurmakta oldukları şeyler, batıl tanrıları da onları terk edip kaybolmuştur. Resulüm de ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulaklara ve gözlere kim malik bulunuyor? Ölüden diri kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim idare ediyor? Allah diyecekler. De ki öyleyse ona asi olmaktan sakınmıyor musunuz? İşte o sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl sapıklığa döndürülüyorsunuz İşte böylece Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki onlar inanmazlar sözü gerçekleşmiş oldu. Resulüm de ki Allah'a ortak koştuklarınız arasında birini yokken ilk defa yaratacak arkasından onu ölümünden sonra hayata yeniden döndürecek biri var mı? De ki Allah ilk defa yaratıp ölümünden sonra onu yeniden hayata döndürür. O halde nasıl saptırılırsınız? De ki Ortak koşuluklarınızdan hakkı iletecek olan var mı? De ki, Hakk'a Allah iletir. Öyleyse, hakkı ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi lehine, özür dilerim, kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor, nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, Hak'tan yani ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz.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 Hep beraber onun benzeri bir sure yetim. Bilakis onlar ilmini kavrayamadıkları ve yorumunu kendilerine asla gelmemiş olan Kur'an'ı yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak zalimlerin sonu nasıl oldu. İşlerinden öylesi var ki ona inanır, yani Kur'an'a inanır, yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz. Rabbin bozguncuları en iyi bilendir. Resulüm Onlar seni yalanladılar. Özür dilerim. Onlar seni yalanlarsa yalanlarlarsa de ki benim işim bana sizin işiniz size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız. Ben de sizin yaptığınızdan uzakım. Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat sağırları, üstelik akılları da ermiyorsa sen mi duyuracaksın? Onlardan sana bakan da vardır. Fakat hele gerçeği göremiyorsa körleri sen mi doğru yolda götüreceksin? Şüphesiz ki Allah hiçbir şekilde insanlara etmez. Fakat insanlar kendilerine ederler. Allah'ın onları sanki günün ancak bir saati kadar kaldırdıklarını zanneder ve özür dilerim kaldırdıklarını zanneder vaziyette yeniden diriltilip toplayacağı gün aralarında birbiriyle tanışırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zararı uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdi. Eğer onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmı sana dünyadayken gösterirsek ne âlâ. Yok eğer göstermeden seni vefat ettirirsek nihayet onların dönüşü de bizedir. O zaman onlara ne olacağını göreceksin. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberler geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Doğruyseniz bu vaat yani azap ne zamandır diyorlar. De ki ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne bir menfaat verme gücüne sahibim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri giderler. De ki ey müşrikler ne dersiniz? Allah'ın azabı size geceleyin ya da gündüzün gelirse ne yaparsınız? Suçlular ondan hangisini istemekte acele ediyorlar. Başınıza bela geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz, şimdi mi? Çok geç. Halbuki onu azabın gelmesini istemekte acele ediyordunuz. Sonra o kendilerini zulmedenlere ebedi azabı tadın denilecek. Kazanmakta olduğunuzdan başkasının karşılığını mı bulacaksınız?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 Aralarında adaletle hüküm olur ve onlara zulmedilmez. Tıpkı Allah'ı